Rahman Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Kur'an'ı o çok esirgeyici Allah öğretti. İnsanı o yarattı. Ona beyanı o talim etti. Güneşte, ayda hesapladır. Otlar ve ağaçlar Allah'a boyun eğerler. Göğe gelince onu da Allah yükseltti. Bir de mizanı koydu.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 ''Yalan sayabilirsiniz. Suyu, acı ve tatlı iki denizi birbirine kavuşmak üzere salı vermiştir. Böyle iken aralarında yek diğerine tecavüz etmeye mani bir perde vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz? O iki denizden büyük ve küçük inci ve mercan çıkar.''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 Rabbinizin hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz? Göklerde ve yerde kim ve ne varsa ondan ister. O her gün bir iştedir. O halde Rabbinin hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz? Ey ins ve cin! İleride sizin nisabınızı görmeye yöneleceğiz. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz. Ey cin ve insan cemaatleri göklerin ve yerin bucaklarından geçip de ilahi kazadan selamete ermeye gücünüz yetiyorsa ki Allah'ın bahşedeceği bir kudretle olmadıkça asla geçemezsiniz. Haydi geçin, kurtulun. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz? Üzerinize